Arkada cemaatimiz kalabalık, sattığımız bir sattırına da bürsiz arkada yine kardeşlerimiz sıkışmış. Bu düzeni sağlayan hoş yerlerden olmada uzaklaşsın. Geceniz hayırlı olsun inşallah. Açık, açık. Eyun do bilâhi min şeytanı Bismillahirrahmanirrahim Lahim Ne Şeytan Rajiim. Rabbil Alamin. Ve Salat ve Selamü Ala rasulina <Susur> Muhammed ve Ala alihi ve sahbihi ecma'in رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقي للصالحين بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Değerli Kardeşlerim Sohbetimize Başlamadan Önce Yüce Rabbimden Onun Rızasını Güzetmek Suretiyle Onun Evlerine Koşan Bu Güzel Yüzleri Affetmesini Ve Onları cehennem narından azat etmesini ve her birini cennet ile müjdelemesini ve cennete nail eylemesini dilerim. Değerli müminler, konumuz İsra ve Miraç hakkında olacaktır. Ve hususen müminin miracı olan namaz hakkında olacaktır. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam davetiyle görevlendirilip insanlara tevhid inancını anlatmaya başladığı zaman kendi kavmi tarafından ve yalanlandı yalanlanmakla yetinmediler onu yalanlamakla yetinmediler bilakis onun canına da kastettiler ona her türlü iftirayı reva gördüler onu gördükleri yerde azarladılar aşağıladılar her türlü fiilsel ve sözel bir takım sataşmalarla kendisine sataştılar. Onun davetine icabet edenleri en büyük azaplarla cezalandırdılar. La ilahe illallah diyenlerin göğsünün üzerine kızgın ve büyükçe taşlar koydular. La İlahe illallah davetini kabul edenlere kamçılarla ve her türlü ekonomik ambargolarla ceza verme cihetine gittiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iman eden davetine inanan tevhid inancına inanan Allah'a inanan bu insanların en çirkin şekilde cezalandırıldıklarını gördüğünde sabırlı olun, sabırlı olun, yeriniz cennettir diye onlara sesleniyor. Özellikle azap çeken ve çektirilen Yasir ailesine bu şekilde seslenerek ''Sabran, sabran ya ya Al fe inne mev'idekumul cenneh'' ''Ey Yasir ailesi, sabredin, sabredin, bilin ki varacağınız yer cennettir'' müjdesini yapıyordu. Peygamberimiz bütün şefkatiyle, merhametiyle insanları kurtuluşa, felaha, cennete davet ederken, onun kavmi ona en büyük işkenceleri reva görüyordu. Onun kavmi sapıklığa, dalalete, şirke davet ediyordu. Peygamberimiz yılmadan, usanmadan, bu davetinde hiçbir zaman umutsuzluğa düşmeden insanları tevhid inancına davet ederken onun çok sevdiği, çokça destek bulduğu mübareke eşi Hazreti Hatice radıyallahu anha ilk Müslüman, ilk Müslüman kadın ve ilk Müslüman insan vefat ediyor. Peygamberimiz bunun üzüntüsünü derinden yaşıyordu. Yine aynı günlerde Peygamberimizin Mürebbisi, bakıcısı, koruyucusu, ona bir fiil babalık yapan amcası Ebu Talip vefat ediyor ve yine Peygamberimiz bu iki vefatın ardından büyük bir hüzne gark oluyordu. Evet Peygamberimiz işte o günlerde çok sevdiği ve çok yardımını gördüğü en kötü durumlarda kendisine maddi ve manevi desteğini esirgemeyen ve onu ilk tasdik eden Hz. Hatice'nin öbür dünyaya irtihalinden sonra amcası Ebu Talib'in kendisine en büyük yardımları esirgemeyen yeğenim diye kendisine bir kuşatma zırhı büründüren amcası Ebu Talib'in de ahirete göçmesinden sonra gerçekten bir boşluğa düşmüş bir hüzne düşmüş Bir destek bekliyordu İşte o günlerde Yüce Rabbimiz İsra ve Miraç hadisesini Kendisine hediye ederek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Gönlünü Hoşnut etme yoluna Baktı Ve değerli müminler Bir gece Yüce Rabbimiz Kulunu Mescidi haramdan Mescid-i Aksa'ya yürüttü, götürdü hızlı bir şekilde Burak üzerinde. Ve oradan da onu semaya çıkarttı. Sidret-i Muntaya kadar çıkarttı. Oradan da ileri Cibril'in de geçmesine müsaade edilmeyen bölgeden daha ileri gitti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta İnsanların kaderlerinin yazıldığı kalemlerin hışırtısını dahi duyar olmuştu. O derece yüce Rabbine, Rabbimize yaklaşmış idi. İşte bu lütuf, bu mükafat onun gönlünü almak içindi. Onun hüznünü gidermek içindi. Onun bu eza ve cefa dolu dünya hayatından sonra gidecek olduğu makamı daha o makama gitmeden ona göstermek ve bu şekilde gönlünü hoşnut etmek içindi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'in refakatıyla miraca çıkmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o miraçta Birçok hadiseyle karşı karşıya geldi. Cenneti de gördü, cehennemi de gördü. Kendisinden önce gönderilen peygamberlerle müşerref oldu. Ve ümmetine namaz diye bildiğimiz ve kılmak için camilere koştuğumuz ve müminin miracı olan bu büyük ibadeti, müminin miracını müminlere, ümmetine hediye olarak getirdi. Ve yine Bakara suresinin son iki ayeti kerimesi ki manasını sizlere aktarmak istiyorum. Bu ayetleri hediye olarak ümmetine getirdi. Biraz sonra ayetlerin mal, malini verirken görecek olduğumuz gibi bu ayetlerde umumen İslam inancının temel ilkeleri anlatılıyor ve Allah'ın müminlere lütufkar olacağı anlatılıyor ve onların üstesinden gelemeyeceği bir takım imtihanlarla imtihan edilemeyeceğini anlatıyor. Şimdi dilerseniz hep beraber satır satır mal olarak bu iki ayeti Dinleyelim, manasını anlayalım. Âmenel <ścoughs> Rasûl bimâ unzile ileyhi min Rabbihi vel mu'minûn Rasûl ve ona iman eden mü'minler Allah'a ve ondan gelen haberlere vahye inandılar. Her biri Allah'a iman etti. Vel de Allah'a iman etti. Kul amena billahi ve Her biri Allah'a ve meleklerine iman etti. Ve kutubihi kitaplarına iman etti. Ve rusulihi peygamberlerine, resullerine iman etti. La نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُولِهِ Ve onlar Onların, peygamberlerin, bütün peygamberlerin Allah indinde eşit olduğu bu ayeti kerimede izah ediliyor. Biz o peygamberler arasında bir fark görmeyiz diyor Yüce Rabbimiz. وَقَالُوا سَمِعْنَا o ataane iman edenler dediler ki işittik ve itaat ettik işittiklerimize. O franek bağışlanmamızı dileriz, bağışlamanı dileriz, ey Rabbimiz dediler. Rab, o iley dönüşümüz sanadır dediler. La yu kel fu Allahu nefsen illa musaaha. Allah hiçbir nefse üstesinden gelemeyeceği bir yükü yüklemez. Altından kalkamayacağı bir imtihan ile hiçbir insanı imtihan etmez. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Her müminin, her nefsin kazanmış olduğu iyilikler onun iyiliğinedir. Kazanmış olduğu günahlar onun aleyhinedir. Rabbena la in innesina ev akhta'na Yüce Rabbimiz kullarının dilinden ona nasıl yalvarmamız gerektiğini burada ifade ediyor, söze getiriyor. Deyin ki Rabbimiz, ey Rabbimiz, لَا تُعَخِذْنَا Bize alınma, اِنَّس۪ينَا Eğer biz unutacak olursak, unutursak, unutarak bir hata işlersek, Rabbimiz ne olur? Bize alınma. Av اَخْطَعْنَا Hata ile bir iş yaparsak, hata ile bir günah işlemiş olursak, Rabbimiz ne olur sen bize alınma? Rabbena ve la tahmil aleyna Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu ala alladina min qablina ey Rabbimiz bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi bizlere de ağır yükler yükleme üstesinden gelemeyeceğimiz işlerle bizi imtihan etme işler bu şekilde değerli kardeşlerim Yüce Rabbimiz kullarının kendisine nasıl hangi sözlerle hangi ifadelerle yalvarması gerektiğini hangi ifadelerle yalvardığı takdirde yalvarışının müstecap olacağını ve bu yalvarışından hoşnut olacağını bu şekilde bizlere bildirmiş oluyor. İlerleyen bölümde Rabbana, ve la tohumilna, mala taqatlana bhi. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği imtihanı, gücümüzün yetmeyeceği işleri bize yükleme. Wa'afu 'anna, bizi bağışla ya Rabbi. Wa'afir bizi affet ya Rabbi. Wa'rahmna, bize merhamet et ya Rabbi. Anta maulana. Sen bizim mevlamızsın ya Rabbi. Anta mevlana fensurna alal kavmil kafirin. Sen bizim mevlamızsın. Sen bizim sahibimizsin. Kafir kavimlere karşı sen bizi muzaffer kıl, bize yardım et ya Rabbi. İşte bu şekilde Bakara Suresi'nin son iki ayeti kelimesinde, kerimesinde yüce Rabbimiz tevhidin ilkelerini açıklarken ve kullarına karşı lütufkar ve affedici olduğunu açıklarken kullarının da kendisine nasıl yalvarması gerektiğini ifade ediyor. İşte her akşam hoca efendilerden dinlemiş olduğumuz Amener Rasulü" diye meşhur olan Bakara suresinin son iki ayetinin manası kısa olarak böyle ve siz değerli kardeşlerimden bu ayetlerin manasına, tefsirine evinize gittiğinizde bakmanızı istirham ediyorum. Çünkü bunları bilmemiz, ezberlememiz burada varan, var olan o mübarek sözler ile Rabbimize yalvarmamız kulluğumuzun en güzel nişanesi olacak ve Rabbimiz bu yalvarı, yalvarış, yalvarışlarımızla bizden memnun kalacaktır. Değerli kardeşlerim, İsra gece yürüyüşü dedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ki Müslümanların ilk kıblesidir, oraya Burak üzerinde Cibrili Emin refakatinde gitmesi İsra hadisesi olarak bilinir. Miraç olayı da biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi Mescidi i Aksa'dan yine bilmediğimiz ama yine Burak diye isimlendirdiğimiz bir binit ile mahiyetini bilmediğimiz bir binit ile Peygamberimizin ruhen ve bedenen semaya yükselmesi hadisesine de miraç diyoruz. Bu Konuyu yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatıyor. Subhanalladzi esra abdi leylen minel mescidil haram ila'l mescidil aksa. Kulunu kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye. Kulunu yani Muhammed'i bir gece mescidi Haram'dan Mesci etrafını, çevresini bereketlen, bereketli kıldığımız Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Bu ayeti-kerimede yüce Rabbimiz İsra olayını anlatmış oluyor. Miraç olayı ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle bize aktarılmıştır. Hadislerle bize aktarılmıştır. Bu hadislerden bir tanesini sizlere aktarmak istiyorum değerli kardeşlerim. Bir keresinde Peygamberimiz buyuruyor, bir keresinde ben beytin yani Kabe'nin yanında bir uyku ve uyanıklık arası bir halde bulunuyordum. Peygamber burada iki kişi arasındaki adamı kastederek zikretti ve şöyle devam etti. Derken bana içine hikmet ve iman doldurulmuş altından bir tas, altın olan bir tas getirildi. Göğüsten karnın alt tarafına kadar yarıldı. Sonra Karın zemzem suyu ile yıkandı. Sonra hikmet ve iman ile dolduruldu. Ve bana katırdan küçük eşekten affedersiniz büyük beyaz bir hayvan getirildi ki onun adı Burak'tır. Akabinde ben Cibril, Cibril'in beraberinde gittim. Nihayet alt semaya vardı. Kim o denildi? Cibril'dir. Cibril'dir dedi yanındaki kimdir denildi Cibril tarafından Muhammed'dir diye cevap verildi sallallahu aleyhi ve sellem o buraya gelsin diye davet edildi mi kendisine davet gönderildi mi diye soruldu Cibril evet diye cevap verdi merhaba gelen zata bu gelen kişinin gelişi ne güzeldir denildi evet evet Hadis-i şerifin devamında Efendimiz Rabbimiz tarafından gönderilmiş olan peygamberlerle buluştuğunu dile getirmiş, namazın faz kılındığını bizlere aktarmıştır. Bu hadis-i şerifte Miraç olayının vuku bulduğuna delil olan hadislerden, delillerden bir tanesidir. Değerli kardeşlerim, Özellikle Miraç hadisesinde Yüce Rabbimizin kullarına karşı mağfiret sahibi olacağı, lütufkar olacağına dair bizlere müjdeler gelmiştir. Biraz önce okumuş olduğum ayet-i kerimelerde bu müjdeler gizlidir. Allah'a ortak koşmayan her müminin af edilme durumu yolu açık olduğu bu Miraç hadisesinde peygamberimize hediye edilen ayetlerde manasını bulmaktadır. Allah'a ortak koşmadan ruhunu teslim eden her mümin af edilebilecektir. Allah o müminlerden dilediklerini af edecektir. Bununla ilgili Değerli kardeşlerim, uyanık olmamız gereken nokta, bir takım günahlar, büyük veya küçük, bir takım günahlar işleyebiliriz. Ancak, günahın en galizi, en büyüğü, en helak edicisi olan, şirkten uzak durmalıyız. Çünkü, Yüce Rabbimiz, yüce Rabbimiz, Şirki affetmeyeceğini söylüyor. Ahirette tabii ki. Dünyada af edilmeyecek günah yoktur. Şirk dahil, ortak koşmak dahil, bir insan hatasını anladığı zaman, hatasından döndüğü zaman, pişmanlık arz ettiği zaman, tevbe ettiği zaman, hangi günah olursa olsun, af edilecektir. Allah samimi, ihlaslı, Azimli, gayretli, salih amellere devam eden, günahlardan kaçınan, samimi bir kalp ile Allah'a yaklaşan her mümini dünyada tövbesiyle birlikte af edecektir. İster şirk olsun, ister başka günahlar olsun. Ancak bundan kul hakkı müstesna, onu da bilelim, kul hakkı. Kul hakkının da affedilme yolu vardır ancak o başka bir mevzudur. Bu akşamki konumuz değil. Onu da inşallah hocalarımız veya biz nasip olursa sizlere nasıl olacağını aktarırız değerli müminler. Çünkü o konuyla ilgili de nasıl affedileceğiyle ilgili de hadisler gelmiştir. Kısaca tabii merak etmiş olabilirsiniz. Allahu Teala hak sahibi kulu razı etmektedir. Onu razı etmektedir. Cennetle razı etmektedir. Cennetlikse ise cennetteki makamını yükseltmekle, ona her türlü mükafatı vermek ile razı etmektedir. Yeter ki hakkı, üzerinde hakkı olan diğer kulu, kulunu affetmiş olsun. Bu şekilde Yüce Rabbimiz kul hakkını da affettirme yoluna gitmektedir. Bu da Rabbimizin merhametinin ne kadar engin, ne kadar büyük olduğunu göstermektedir değerli müminler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce bahsi geçen Allah'a ortak koşma, şirk koşma günahıyla ilgili diyor ki Ebu Hureyri'den gelen hadis-i şerifte اِجْتَنِبُوا اَسَّبْعَ الْمُوبِقَانِ 7 helak edici günahtan sakının. Kâlû: "Yâ Resûlallah! Ey Allah'ın Resûlü!" dediler ki: "Ey Allah'ın Resûlü! Ve mâ hunne? Bu 7 helak edici günah nedir? Bize açıklar mısın ey Allah'ın Resûlü?" Kâle: "Eşrükü billâh." dedi ki: "Allah'a şirk koşmaktır birincisi. Ve sihr, sihir yapmaktır. Vakatlin nefs bir insanı öldürmektir." ki haram Allah'u illa bil hak Allah'ın haram kıldığı öldürülmesinin öldürülmesini haram kılmış olduğu bir kulun canına kıymaktır. Hak yoldan olması müstesna. Hak yoldan olması müstesna ne ne olabilir? Nefsi müdafaa gibi şeyler veya kısas gibi meseleler. Bunlara da değerli kardeşlerim İslam mahkemeleri karar verecektir. İnsan bu adam kurşunu hak etti ben bunu vurayım diyemez. Böyle bir şey yok. Yani buradan böyle bir şey anlaşılmasın. Ve ekler riba Faiz yemekte yedi helak edici günahlardan değerli müminler Allah korusun. Ve ekle el yetîm Yetimin malını yemek de yedi helak edici günahtan biri. Ve tevalli yevme zah, savaşın kızıştığı İslam ordusuyla küfür ordusunun bir arada savaşırken, savaşın kızışması anında İslam cephesini terk edip kaçmak da büyük günahlardandır, helak edici Günahla, günahlardandır değerli müminler ve gaz fel ve gaz fel mu'minat el muhsanat el mu'minat el gafilat namuslu iffetli herhangi bir günahı olmayan bir kadına iftira etmek ona zina isnadında bulunmak onun namussuz olduğunu iffetsiz olduğunu söylemek bu da yedi helak edici günahlardan sonuncusudur değerli kardeşlerim. Öyleyse bu saymış olduğumuz helak edici yani helak edici ne demek? Yani şakası yok. Büyük iş yani. Cehenneme götürme durumu var yani. Öyle bir cezaya, cezaya çarptırılma durumu var. O yüzden bu yedi günahtan vahşi bir aslandan kaçtığımız gibi kaçmamız lazım ki ahirette kötü bir sürpriz ile karşı karşıya gelmeyelim şimdi değerli müminler bu meseleden sonra müminin miracı olan namaz meselesinden de vaktimizin yettiği kadar aktarmak istiyorum anlatmak istiyorum birkaç dakika kaldı ezana değerli kardeşlerim Namaz kulluğun nişanesi. Namaz dinin direği. Namaz en büyük ibadet. Namaz müminin miracı. Namaz kulluk ifadesini gösteren en büyük gösterge. Namaz kul olmak. Allah'a yalvarmak. Allah'a sığınmak. Namaz Fuhşiyattan, kötülüklerden nefsi arındırmak. Namaz, adil olmak. Namaz, rahmetli, merhametli olmak. Namaz, ahiret yurdunda cenneti arzu etmenin nişanesi. Namaz, kişiyi cehennem azabından kurtaracak olan en büyük ibadet. Namaz, dinin direği, namaz bir mümin için olmazsa olmaz bir ibadet. Değerli kardeşlerim, çok eski zamanlardan beri gerek Hristiyanlar, gerek Yahudiler bu namaz emriyle emir olunmuşlardı. Onlara da farzdı namaz. Ama bugünkü Hristiyanlar, Yahudiler bu ibadeti unuttular. Sadece onların ibadeti kendi mabetlerinde bir takım ilahiler okumakla eşdeğer hale geldi. Özetlenir hale geldi. Ancak bir takım Yahudilerin hala namaz gibi bir ibadet kıldıklarını bugün de biliyoruz. Onlar çok azınlıkta. Dolayısıyla bütün geçmiş ümmetlere farz kılınan bu namaz ibadeti Yüce Rabbimizin emir buyurduğu en büyük ibadettir. Buna dikkat etmek lazım. Her mümin namazını kılmalıdır. Bu konuda tembellik göstermemelidir. Çünkü namazın terki büyük felakettir değerli kardeşlerim. Bu konuyla ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunan Bir, iki hadis-i şerifi aktarmak istiyorum. Namazın önemiyle ilgili. Değerli kardeşlerim, Cabir bin Abdullah şöyle rivayet ediyor peygamberimizden. İnne beynel raculi ve beyne şirki vel kufri terkussalati kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terk etmek vardır diyor. Azze Allah Celle Celaluhu. Kişi ile şirk ve küfür arasında engel olan şey namazdır diyor. Kim ki bu engeli kaldırırsa, namazı kaldırırsa küfre kadar gidebilecek bir uçuruma doğru yuvarlanır diyor. Alimlerimizin çoğu, cumhur-ülema buradaki küfür kelimesini ameli küfür olduğunu İslam milletinden çıkarmayan bir ameli küfür olduğunu söyleyerek namaz kılmayan bir insanın Allah'a Resulüne Allah'tan ve Resulünden gelen bütün ölçülere inandığı takdirde tembellikten dolayı namazını terk ederse müminlerden sayılmaya devam edeceğini cumhur-u ulema bildirmiştir. Ancak yine de bu böyledir diye bir rehavete kapılmayalım. Çünkü hadisin zahirine göre anlayanlar, fetva verenler çok acı, çok korkutucu, ürpertici bir neticeye varmışlardır ki onlar da derler ki bu böyle bir kişi İslam milletinden çıkar derler Allah korusun böyle bir şey duymak bunu böyle bir şeyi hissetmek bile çok ürkütücü o yüzden bizler selim olmak için bizler mümin olarak sımsıkı dinimize sarılabilmek için bu konuda gevşeklik ne olur göstermeyelim ne olur bu konuda çoluğumuza çocuğumuza Çevremize, yakınlarımıza emrimiz emir, altında olan insanlara şu namazı emredelim, namazı tavsiye edelim. Başta kendimiz kılmak üzere, başta bu ibadeti kendimiz yerine getirmek şartıyla, insanlara, çevremizde olan insanlara, emrimiz altında olan insanlara, eşimize, dostumuza, çocukumuza, çocuğumuza, torlumuza bu namaz ibadetini sımsıkı tembihleyelim. Çünkü bu namaz cennetin anahtarıdır. Çünkü bu namaz cehennem narı ile aramızda perdedir. Çünkü bu namaz bizim Allah'ın mağfiretine uğramamız için barajdır. Olmazsa olmaz bir şarttır. Çünkü kişi kıyamet günü ilk defa namazından hesaba çekilecektir. Namazı tam çıkarsa geri kalan günahları için Allah onu bağışlayacak, bağışlama yoluna gidecek. Namazı eksik çıkarsa meleklerine Allahu Teala diyecek ki kulumun ameli neyse ona göre ona muamelede bulunun diyecek. Namaz tam çıkarsa durun diyecek. Ben bu kulumu affetmek istiyorum. Çünkü o kulum en azından namazını kılmıştır. Günahları çok da olsa namazını eda etmiştir. Kabul edilen bir namaz ile huzura gelmiştir. Ben bu kulu affetmek istiyorum. Ben bu kulun ayıplarını, kulumun ayıplarını örtmek istiyorum. Onu cennete göndermek istiyorum diyecektir. Hangimiz böyle bir müjde ile muhatap olmak istemez? Hangimiz böyle bir lütfa muhatap olmak istemez değerli müminler? öyleyse müminin miracı olan, dininin direği olan, imanının nişanesi olan, Müslümanlığının göstergesi olan, şu namazları ne olur? En güzel şekilde eda edelin, Camide eda edelim. Cemaatle birlikte, Müslümanlarla omuz omuza, saf saf dizilmek suretiyle, Allah'ı hep birlikte analım, yalvaralım, niyaz edelin, Şu son nefes çıkmadan önce, kendimizden, yüce Rabbimize güzellikler gösterelim, iyilikler gösterelim, kul olduğumuzun bir ispatı olsun. Ya Rabbi ben secdeyle sana gelebildim, rüküyle gelebildim, kıyam ile gelebildim, kıraat ile gelebildim, zikirle gelebildim, tevbe ile gelebildim diyebilelim. Bunu diyecek yüzümüz yok ise hangi yüzde ahirete edeceğiz, intikal edeceğiz? İntikal ettiğimizde Rabbimize, ne söyleyeceğiz? Hangi yüzle beni affet ya Rabbi diyebileceğiz. Namazımız yoksa yüzümüz de olmayacak. Namazımız yoksa Allah'ın Resulü de belki şefaat etmeyecek. Çünkü Allah'ın Resulü'nün şefaat etmesi de Yüce Rabbimizin izine bağlıdır. Yüce Rabbimiz izin vermeden o da mümkün değildir. Öyleyse en azından şu miracımız olan... Şu yükselişimiz olan, Allah ile bağımız olan, kulluk nişanemiz, nişanemiz olan, şu namazları en güzel şekilde eda edelim. Rukusunu da, secdesini de, kıyamını da, kıraatını da, huzur içerisinde, itmü'nan içerisinde yapalım değerli müminler. Allah'ın huzuruna çıktığımızda, alınlarımız ak olsun, secde etmeyen alınlar ak olmaz secdeye gitmeyen yüzler ak olmaz değerli kardeşlerim bu konuyla ilgili gerçekten vakit bitti o kadar hadisler ayetler size hazırladım aktarmak istedim ancak bunları aktarmamız maalesef söz konusu değil yani vakit olmadığı için ancak bu anlattıklarımdan yola çıkarak ne olursunuz namaz meselesini Kesinlikle ihmal etmeyelim. Şeytan bizi kandırıyor. İşin var, gücün var. Namazda ibadettir, güzel bir ibadettir. Ancak hele şu işleri bir düzelteyim, şöyle bir rahata kavuşayım, şöyle bir emekli olayım, ondan sonra ben de camini unuttarım diye hesaplar yapmayalım değerli kardeşlerim. Çünkü ölümün ne zaman geleceği belli değil. Bu iş hesap kitap işi değil. Son nefes ne zaman çıkacak belli değil. İçimize çekmiş olduğumuz nefesi, son nefes olduğunu bilemeyiz. Anlayamayız. Ölüm ansızın gelir. Ve kabir, amel sandığıdır. Oraya hangi amelleri götüreceğiz? Bunlara dikkat edelim. Dünyanın bütün meşgalesi dünyada kalacak. Malı, zevki, sefası, her şeyi, makamı, her şeyi dünyada kalacak. Bizimle bunlar gelmeyecek. Bizimle gelmeyen şeylerle ne işimiz var? Bizimle gelen şeyleri götürelim. Sadakadır bizimle gelecek olan. Sadakayı cariyedir. Dünyada bırakmış olduğumuz eser iyi eserlerdir. Ölmeden önce göndermiş olduğumuz dualardır, yalvarışlardır, yakarışlardır, niyazdır, tövbedir, istiğfardır. Ölmeden önce kendimizden Rabbimize göstermiş olduğumuz güzel kulluk nişaneleri, kulluk alametleri dir gönderebileceğimiz ahirete gönderemeyeceğimiz işlerle fazla meşgulüz. Ahirette bize faydası olmayacak dünyevi işlerle çok fazla meşgulüz. Öyle fazla meşgulüz ki o yegane yaşam yeri olan, ebedi yaşam yeri olan Ahiret yurdunun konusunda bizi gaflete düşürtecek kadar dünyaya meyilliyiz. Bizi kahreden de bu, bizi öldüren bu, bizi mahveden bu. Öyleyse ne olursunuz nefislerimize bir gem vuralım, kendimizi kontrol edelim, ne yaptığımızı bilelim, nereye gittiğimizi bilelim, nasıl ne hesap vereceğimizi bilelim. Bilelim ki malımızdan da, evlatlarımızdan da, mevkimizden de, makamımızdan da, şu kürsüden, kürsüden de, şu ayetlerden de, şu kitaptan da sorumluyuz. Karşı karşıya gelmiş olduğumuz her yüzünden her sorumluyuz. Onlara karşı mesuliyetlerimiz var. Çocuklarımıza karşı mesuliyetlerimiz var. Topluma karşı mesuliyetlerimiz var. İyi olmak zorundayız. Allah'ın hoşnut olduğu kullar olmak zorundayız. Allah hepinizden razı olsun. Vaktinizi aldın biraz birkaç dakika. Hakkınızı helal edin. Yüce Rabbimiz cümlemizi şu gecede bağışlasın. Biraz sonra Hoca Efendi dua edecek. Amin diyeceğiz inşallah. Yüce Rabbimiz cümlemizi miraç ehlinden ey eylesin. Ruhları günde beş vakit miraca çıkan müminlerden olmayı Miraçla şereflenen müminlerden olmayı cümlemize nasip eylesin. Buymuşaftuac. Amin. Subhanallahi aliyen ala